Ha bari hoş geldin. Teşekkürler. Hoş bulduk. Stüdyoda bir konuğumuz var. Kendisine de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doktor Volkan Çidam. Merhabalar. Ee, kendisiyle hoş birkaç ay önce yapılmış olan gerçekleştirilen Adona konferansında sunduğu tebliğ Konuşacağız yaptığı sunumu. Adorno'nun iki makalesinden yola çıkmıştınız orada. İşte şöyle başladım isterseniz. Dün bir kayıt daha yaptık bu radyoda. Haftaya yayınlanacak Adorno'nun negatif diyalektini şey Şeyda Öztürk'le. Ona sorduğumuz ilk soru şuydu. Bu... E okul Frankfurt okulunun en radikal metni mi demiştik Adorno'nun kitabı için? En radikal metni değil ama en felsefi metni demişti bize. Şimdi Adorno Alman kendisinden önceki geçmiş felsefeyi, Alman idealizmini çok iyi bilen bir düşünür evet. olarak bütün hepsinden daha fazla bilgili, yetkin olduğu söyleniyor. Bu diğer eserlerinde etkilemiş olması. Bir de Adorno'ya yönetilen bir şey var. Bu dilini de etkiliyor. ...anlaşılmaz evet. olmasından... ...yakınılıyor Adorno'nun. Elitist olduğu söyleniyor. Bu sizin ele aldığınız iki ma makalede... ...iki denemesinde... ...bu elitist tavır var mı acaba? Evet. Ee, sorunuza cevap vermeden önce öncelikle buradan Birem'e e hiçbir programınızı kaçırmadan dinleyen eşim Olga Selin Hünlere selam göndermek istiyorum. Kendisi Humboldt Vakfının ona bir günaydın diyelim. Kendisi Humboldt Vakfının bursuyla ile orada araştırmalarını sürdürüyor. Evet. Adorno e, Alman idealizmini e, en iyi bilen diyebileceğim e, Frankfurt Skolu üyesi. E, aslında Frankfurt Skolu'ya dahil olması. Ee, göçle beraber e, gerçekleşiyor. Ondan önce e, işte e, Frankfurt Okulu'nun dergisi, e, Social Forschung dergisi var. Orada yazıları çıkıyor. Ama e, resmi üyesi olması ancak e, göç ettikten sonra e, gerçekleşiyor. Adorno'nun dili çok ağır, zor bir dil kullanıyor. Bu demin de söylediğim gibi Alman idealizmini çok iyi bilmesinden kaynaklanıyor biraz. Ve okuyucusunun işte Kant'ı, Hegel'i ve ne bileyim Fichte, Schelling'i her şeyi çok iyi bildiğini farz ediyor. <gülüyor> ve öyle de yazıyor. Fakat benim hep... Ee, ...üzüldüğüm e, çevrelerinin yeni yeni yapılmaya başlamasıyla e, ancak görebileceğimiz e, bu büyük felsefecilerin... ...yani bu sadece e, Adorno için geçerli değil, Rawls için de geçerli aslında. Mesela Rawls'un metinlerini okuduğunuz zaman çok sıkıcı evet. metinler bunlar, dayanamıyorsunuz. Ama e, ders notlarını, e, derslerini dinlediğiniz zaman ne kadar büyük bir felsefeci olduğunu görüyorsunuz. Çünkü derdini çok iyi anlatıyor. Hı. E, aynı şekilde derslerinde de Adorno'nun böyle olduğunu ders notlarını e, okuduğunuz zaman görüyorsunuz. Aslında ne demek istediğini çok iyi anlatabilen bir insan. Fakat bunu kitaba çevirdiği zaman yine o ağır Alman felsefesi dilini kullanmaya devam ediyor. Bu iki e, konuşma metni benim için çok ilginç. Ben bir Adorno eksperi değilim e, ama... E, yani Alman e, Frank, yani Frankfurt School mezunuyum ben de aslında öyle diyebilirim e, kendime e, felsefe e, de okuduğum Axel öğrencisiydim. E, e, bu iki metinde e, gördüğüm e, diğer metinlerin oranla politikaya doğrudan doğruya müdahale etmek için yazılan Radyo konuşmaları zaten bunlar da radyo konuşmaları bir tanesi radyo konuşması bir tanesi sanırım ya, e, bir, bir kamusal alanda verdiği bir konuşma doğrudan doğruya hayata müdahil olmaya çalışıyor siyasi hayata müdahil olmaya çalışıyor o yüzden dili e, çok sade çok sade bir dil kullanıyor. Bunun için radyoyu seçmiş olması da bizim için de gurur verici doğru. birer radyocu olarak. Doğrusu. Evet, radyo çok etkili galiba. <gülüyor> etkili. Yani her politik spektrumun her iki yakasından da Ezra Pound radyoyu seçiyor, adaylarımız. Evet. Adam doğru <gülüyor> Şimdi bir başka sorumuza geçelim. Etik bir hayat. Adonu için önemli etik. Şimdi şey daha önce Türkiye'de konuşmuştuk. Bir etikçi, felsefeci evet. olduğu kadar da. Doğru bir hayat yaşamak açısından geçmişle bağ kurmak, geçmişi hatırlamak neden bu kadar önemli? Ne kadar, neden bu kadar geçmişi önemsiyor Adonu? Evet, şimdi bu çok geniş bir soru. Evet. Birkaç küçük notla cevaplamaya çalışayım. Öncelikle öyle başlamaya, yani bu soruya cevap vermeye çalışayım. Ötik etik yaşam deyince Adorno için özgür yaşamı anlamamız gerekiyor öncelikle özgürlük e, önemli ve e, bu özgür yaşamın da aslında kapitalizmin e, kapitalist toplum içerisinde gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söylüyor ve biliyor yani bu anlamıyor çok bizimiz bir yaklaşım var hatta Adorno'nun Herkes tarafından bilinen böyle ünlü sözlerinden biri, Almancasını önce söyleyeyim, Eskip Kaynrihtiges Levinim Falch'in, yanlış yaşam doğru yaşanamaz. Hmm. Ee, burada da e, çok dikkatli, yanlış yaşam iyi yaşanamaz demiyor mesela. Yani e, doğru kelimesini kullanması aslında kantçı Etik. felsefeye hmm. e, referans verdiğini gösteriyor. Neden böyle diyor? E, yine Hegel felsefesinin getirdiği bir bütünlük, tümel olan, e, ...bir ilişkisi e, ne kuruyor e, yaşamın nedir? Bu tümel olan toplumun içerisindeki bir... Yani ...bir toplum özgür olmadığı sürece bir özgür olamayacağı için... E, ...toplumun bütün cül olarak yanlış kurgulandığını söylüyor kapitalizmde. Bu yüzden de doğru bir yaşam e, yaşamak mümkün değil... Peki neden bu iki makalesine tekrar Categorical imperatife e dönüyor? Ne? Yani koşulsuz buyruğa dönüyor. Koşulsuz buyruk doğru bir yaşam yaşamımızın garantisi olamaz. Her şeyin yanlış olduğu kapitalistizmizde. Ancak bu formül üzerinden yeniden düşünebilirsek, yeni bir formülle, bunun yeni bir formülasyonuyla ortaya çıkabilirsek belki barbarlığın önüne geçebiliriz. Yani çok skeptical, çok dikkatli bu konuda. Doğru yaşamı kurabileceğini iddia etmiyor. O yüzden de zaten diğer negatif diyalektikten başka diğer önemli eseri Minima Moralya'dır. Hı hı. Minima Moralya'da Aristo'nun Magna Moralya'sının işte e, gönderme yapıyor. Diyor ki hani minimum prensipleri belirlemeye çalışalım. Hiç olmazsa bun, bu hataları yapmayalım. Yani hep hatalama, değilleme üzerinden gidiyor Adorno. Dolayısıyla doğru yaşam şudur demiyor ama yapmamamız gereken evet. şeyi işaret etmeye çalışıyor. Birazdan konuşacağımız e, yeni kategorikal evet, imperatif de evet. aslında yine bir değilleme üzerine kuruldu. Neyi yapmamalıyız? Meselesi. Ben de burada tamamen günümüze bir ufak gönderme parantezi yapacak olursam yani yani Özellikle son 35-40 yıldan beri dünyanın içinde bulunduğu bir türlü adlandırmayı da beceremediğimiz neoliberalizm gibi atsız olmaktan kuvvet alan daha da vahim bir sistem var. Yani kapitalizm de denemiyor. Artık başka bir şey bulmak gerekiyor. Bu şartları görme görmüş olsaydı yani doğrudan doğruya bir sermaye feodal sistemi gibi bir şeye dönüşmüş vaziyette evet. dünya. ...ve çok büyük, başta göç... ...ve iklim krizleri olmak üzere... ...çok büyük problemde... Ee, ...böyle bunu görmüş olsaydı... ...ne, nasıl düşünürdü acaba... ...diye böyle bir spekülatif soru... ...sorabilir miyim? <gülüyor> ee, Adorno aslında çok kaygılı... ...Adorno e, faşizmin bittiğini düşünmüyor... ...faşizmin devam evet. ettiğini Hı. düşünüyor... Ee, ...dolayısıyla kapitalizme... ...karşı yazarken... ...aslında faşizme karşı yazdığını söylüyor... ...yani Hı. faşizm hala yaşıyor ve biz buna karşı ne yapmalıyız ne yapabiliriz nasıl örgütlenebiliriz dolayısıyla ne yani daha da korkunç der miydi bilemiyorum neydi için yani faşizmin devam ettiğini söylüyor çünkü Adorno. Evet. <gülüyor> Ve Frankfurt'a döndüğünde doğup büyüdüğü kenti Amerika'dan çok mutsuz. İnsanların geçmişte hiçbir bağları yok. Onu gördüğünde niye geldim geldim o zaman buraya dönemler? Çocukluğumun kentine geldim sadece. Ama çok karamsar. Amerika'da zaten çok mutlu değil Adorno. Diğer evet. Frankfurtsulardan farklı olarak, diğer göçmenlerden farklı olarak. Ama Almanya'ya döndüğünde de büyük bir düşkırıklığı oluyor. Geçmişi hatırlamak istemiyorum. Yani bir sürü insan, yani Alman toplumu. Evet yani bu buradan zaten aslında konumuza da geliyoruz. Evet. İki makalesinde yapmaya <gülüyor> evet. çalıştığı şey de bu e, bir bakıma. Yani Almanya'daki geçmişle hesaplaşma süreci işlemiyor bunu evet. görüyor. Almanya'da korkunç bir suskunluk var o dönemde. Tamam e, işte savaş kaybedilmiş Amerikalılar orada Ruslar orada. Ve dolayısıyla şeyi barbarlığı kabul etmek zorundalar yapılan var olan barbarlığı ve gerekli işte... E, kurbanlara gerekli ödemeler yapılıyor. Yani resmi olarak Hı. hukuki alanda bir tanınma tanıma söz konusu fakat işte halk içerisinde yani. bir sorumluluk almamaktan kaynaklı bir suskunluk Hı. var. Yani bu suskunluğu ilginçtir. Hala da görebilirsiniz. Yani 2000'li yıllara geldiğimiz zaman hala da gençler daha yaşlı nesillerle konuşmamayı tercih ederler sokakta. Yani çünkü yani ben e, Alman olmadığım için konuşuyordum ve konuştuğunuz zaman bir noktada e, Hitler'de aslında iyi adamdı e, diyebilecek birisiyle karşılaşabiliyorsunuz. Yani bu çok mümkün e, O mentalite ya. değişmemiş. Evet. E, onun değişmediğini görerek de zaten faşizm devam ediyor. Ya, Adana kendi deneyiminden yola çıkıyor. Tabi Alman olarak e, e, Alman toplumu için yetişmiş sonuçta. Evet çok geniş. Işte. Bütün toplumlar için geçerli. Yani geçmişte hesaplaşmaktan kaçınıyorlar. Evet, evet. Bütün toplumların geçmişinde böyle bir şey var. Kötü bir dönem var. Karanlık bir dönem var. Evet. Karanlık zamanları yaşamışlar. Ama o zamanları da hesaplaşma gibi bir kaygıları yok. Yani Bence temel şey. sorunlarından biri belki birincisi evet. bu zaten dünya toplumlarının. Yani bu yüzleşmeden kaçınınca o zaman hiçbir şeyi dönüştürmek toplumu dönüştürmek mümkün olamıyor yani. O iki denemeden söz edelim. Daha doğrusu siz de söylediğiniz radyo konuşması. Evet. evet. O sonra eğitim ve geçmişi düşünmek iyi. yani e bu bir, bir kategorik bir zorunluluk, bir gereklik, bir buyruktan söz ediyor. Yeni bu iki denemeden ortaya koyduğu. Nedir bu? Ve bu kategorik zorunluluk geçmişi düşünmenin ön koşulu. İki soruyu birleştirdi. Tamam. Ee, ne diyor burada? Auschwitz asla bir daha olmamalı. Bir daha asla diyor. Evet. Ve hani bildiğim kadarıyla bizim, biz bunu sloganlaştırdığımız bir e, Hı -hı. şeydir bu. Bir daha asla. Ve bildiğim kadarıyla bu formülasyon hakikaten Adorno'ya ait. Bir daha asla Auschwitz ama. Onun tamamı. Evet. Nivi de Auschwitz. Yani aslında çok iyi bildiğimiz bir konu bu. Bugün hala darbe denemeleri olabiliyorsa bu geçmiş darbelerle yüzleşmememizden kaynaklanıyor. Evet. Aynı şekilde geçmiş katliamlarla yüzleşmemek de yeni katliamlara gebe tabii. Neden? Çünkü bunlarla yüzleşmediğimiz zaman toplumun ve devletin... ...bunu yapabileceğini peşiyle kabul ediyoruz. Yani diyoruz ki evet devlettir yapar. Ölüm. Doğallaşıyor yani. Bu doğallaşıyor bir şekilde. Buna karşı bir şey yapamayacağımızı... ...bunun bir kader olduğunu kabul etmiş oluyoruz. Yani o yüzden de bir daha asla... <gülüyor> ...önemli. Ee, bilmiyorum araya girmek ister misiniz ama e, Hatta daha derinden... ...içselleştirmiş olduğumuzu bile söyleyebiliriz belki değil mi? Yani yalnız doğallaştırmın ötesine de geçip bir içselleştirme bile söz konusu olabilir yani. Yani e, derken bunu evet. e, kastediyorum zaten. E, doğa kanunları karşısında nasıl çaresizsek evet. e, toplumsal kanunlar karşısında da... ...doğa kanunlarına dönüşmüş toplumsal kanunlar karşısında da öyle çaresiziz. Bizim değiştirmemiz, dönüştürmemiz mümkün değil. Şimdi bir daha asla e, Auschwitz'i kullanırken e, konuşmasını dinlediğinizde bu buyruğun e, yeni kategorikli imparatif, yeni koşulsuz buyruk anlamına gelmeye başladığını e, görüyorsunuz. Bunu biraz daha derinden incelemekte fayda var. Yani Birincisi neden tekrar Kant'a dönüyor? Adorno bu kadar Kant'ı eleştirmiş Hı. bir insan e, nasıl bir kategorikli imparatifle ee, yeni, yeniler, yeniliyor bu e, buyruğu ee, ve de kategorik imperatiften ne anlıyoruz öncelikle bir de? Evet. ona da dönmemiz lazım Şimdi bunu 3 aşamada e, incelemek mümkün birincisi bu buyruk yani bir daha asla Auschwitz dediği zaman e, bu buyrun bir somatik boyutu var yani vücutla bedenle ilgili yani bir daha asla holokost demiyor mesela yani holokost asla bir daha olmamalı değil mi? ...asla Auschwitz olmamalı diyor. Çünkü neden? O bir ölüm fabrikası. Yeah. Ve o ölüm fabrikasında yaşanan acıların... ...gözümüzün önüne ben gelmesini istiyor. Için, evet. Burada bir somatik boyutu var <gülüyor> bunun. Ee, yani sadece... ...Kant'ın Categorical Imperative'inde... ...olduğu gibi akıl yoluyla... ...bulacağımız bir buyruk değil. Ee, i̇kinci boyutu... ...bu buyruk bir değilleme ile formüle ediliyor işte bir daha asla ee, hani bu bir paradoksal bir formülasyon neden çünkü şey gibi bir şey söylüyor ne yaparsan yap ama bunu yapma gibi okunabilir neredeyse yani neredeyse bir bu sibobu getiriyor toplumu ee, ve konuşmasını daha detaylı olarak dinlemeye başladığımızda bu buyruğun kantın kategorik imperatifin yerine ikame edildiğini görüyoruz ne demek bu da ancak bireysel ve toplumsal otonominin ifadesi olduğu ölçüde bu buyruk ya da özelliğinin ifadesi olduğu ölçüde bir kategorik buyruktan söz edebiliriz. Ee, ve bu negatif sınır koşulsuz buyruğun soyutluğuna ve dolayısıyla hepeye getirilen eleştiridir bu kanta etkisizliğine dair yapılan e, standart kritiğe getirilen bir cevap aslında. Şimdi burada kategorik buyruk ne demek ya da koşulsuz buyruk ne demek onu bir hatırlamak lazım. Kategorik buyruk yine paradoks gibi duyulsa da aslında radikal bir özgürlük formülasyonu. Heteronomiden kurtulma, heteronomi derken neyi kastediyoruz? Eylemlerimiz çeşitli şekillerde görülebilir. İşte bir instrumental eylemler var araçsal eylemler var ya da stratejik akl, aklımızı kullandığımız eylemler var araçsal akıl derken neyi kastediyoruz işte masayı yapmak istiyorsan şunları şunları şunları yapman lazım bu koşulları getiriyor ya da işte şu şirkette yükselmek istiyorsan bu adamla iyi arkadaş olman lazım stratejik bir aklı e, aklın, bir de, örneğin, faydacı, bu, bir faydacı bir yanı var burada fakat kategorik dediğimiz şey koşulsuz dediğimiz şey ...çünküsü olmayan Hı. bir buyruk Evet ve fakatı olmayan. Evet Hı. ve fakatı olmayan dolayısıyla... ...sadece kendi koyduğum kanunla, kurallarla açıklayabileceğim bir şey. Yani açıklaması çünkü diyemiyorum. Hı. Ee, kendi koyduğum kurala göre yaşayabilmenin formülasyonu... ...kategorical imperative. Kendi koyduğum kurallara göre yaşa. Bu da özgürlüğün çok radikal bir e, formülasyonu aslında... Hı. İşte Kant'ın Kant bu formülasyonlarından bir tanesini söyleyeceğim şimdi. Adorno'ya yetersiz geliyor. Neden olduğunu göreceğiz. Bir i̇kinci formülasyonunu alıyorum ben hep. Öyle davran ki insanlığı hem kendi hem de başkalarının kişiliğinde her zaman aynı zamanda bir amaç hiçbir zaman sadece bir araç olarak görmeyesin. Şimdi burada Kant'ın formülasyonuna dikkat edersek burada realist olduğunu görüyoruz. Çünkü diyor ki Kant aslında insanları eninde sonunda araç olarak Kullanıyoruz, kullanmak zorundayız toplumsal ilişkilerimizde. Ee, ama hiç olmazsa araç olarak kullanırken bile amaç olduğumuzu, bir amaç olduğunu, kendinde bir amaç olduğunu bu insanların göz önünde bulunduralım. Ya da subjelerin, sadece insanlardan hmm. bahsetmiyor kanı tabii. Ee, Adorno buna bir sınırlama getiriyor. Diyor ki, bir noktada o araçsal aklı hiçbir zaman kullanmaman gerekli olan bir yer var, o da işte soykırım. Soygurumu yapmamalı. Mutlak bir şey. Mutlak bir şey getiriyor. Mutlak bir sınır çekiyor. Dolayısıyla Adorno'nun yeni formülasyonu aslında Kant'ın e, Categorical Imperative'inden çok daha katı. Çok daha evet. e, katı evet. bir e, buyruk. buyruk. Evet, evet mesela bende aklıma şey geldi. Biraz uzaktan bir bağlantı kurmaya çalışacağım ama Marek Edelman bu şeyde ...Alman kamplarında... ...Varşova gettosu ayaklanmasını... ...yürütülen adamlardan ve kurtulanlardan... ...birisi... E, ...o da bir çeşit... ...böyle koşulsuz bir kategori olarak... ...yani mutlaka direnmek... ...sonsuza kadar... ...direnmek Hı -hı. gerektiğini... Hı -hı. ...bir tek şey hariç... ...olduğunu koyuyor yanlış hatırlamıyorsam... ...o da... E, ...başkasının ölümü ya da zarar görmesi pahasına kendini kurtarmak kabul edilemez. Onun dışında her hmm. türlü mücadele biçimi e, meşru ve gereklidir. Şey, çok, çünkü... çok ilginç aslında bunu e, yazacağım makale için sizden e, şeyini <gülüyor> almak zorundayım daha sonra. Zor, yani o çünkü, o, o doğru. Belki çok şey, biliyor muydu bilmiyorum bunu tabii. Doğru ama evet. herhalde biliyordur da zaten. Olabilir. Evet. Çok benzer bir yaklaşım. Evet. Çok burada. önemli bir ...kategori gibi geldi bana. Evet. Bir soru daha soralım. Ee, bu iki denemeden... Sunumunuzda, ...sunumunuzda... ...temel aldığınız iki denemeden... ...bir felsefi sorun çıkardığını söylemişsiniz Adorno. Nedir bu sorun, felsefi sorun? Şimdi aslında iki felsefi evet. sorun var burada. Yani bir tanesi yeni kategorik... ...buyruk, eskisinden nasıl ayrışıyor... ...böyle bir şey getiriyorsan. Ee, birisi de... E, hem felsefi hem siyasi bir sorun aslında. Ee, yaşanan acıların biricikliği göz önünde tutulduğunda, Holocaust gibi bir olaya e, referans vererek nasıl evrensellik iddiasında bulunan bir buyrukla tekrar e, ortaya çıkabilirsiniz. Seni yani bu zor bir konu. E, bu iki soru sorununu tartışıyor aslında. Ee, bu soruna cevap verirken de ilginç olan makalelerinden bir tanesinde işte e, Auschwitz'ten sonra eğitimde e, Ermeni soykırımına gönderme yapması. Ermeni soykırımından açık açık bahsediyor ve e, bunu Franz Werfel'in e, Musa, Musa Dağı'na e, referans vererek yapıyor. E, bugün açısından baktığımız zam, halde bile yani bugünkü Almanya'nın e, holokostla yüzleşmesini göz önünde bulundurduğumuz halde bile bu aslında yaptığı çok ilginç bir şey. Neden? Çünkü e, holokost çalışmaları yapanlar ya da antisemitizm üzerine çalışanların çok iyi bildikleri bir konudur. Bu e, holokostun görecelleştirilmesi tehlikesi vardır. Yani başka bir acıyla karşılaştırdığınız zaman nasıl e, diyebiliriz? Mesela e, işte Amerikalılar önce Kızılderilileri nasıl öldürdüklerine baksınlar. Evet, evet, evet. E, i̇şte onlar da Drezden'i bombaladılar ama gibi yaklaşımlar. E, Acıyı görecelleştirdiği için e, bu tür karşılaştırmalardan her zaman kaçınırlar yani. holokost çalışanları. Şimdi burada Ermeni soykırımını e, söyle, bahsettiği anda çok tehlikeli bir şey yaptığının farkında Adorno. Ama bunu bilerek yapıyor, bilerek yaptığını düşünüyorum. Çünkü öte yandan holokostun e, karşılaştırma kabul etmemesi, biricikliği, Al ...Almanların da geçmişle yüzleşmemesinin bahanesi olarak kullanılabiliyor. Aynen bunu söyleyecektim ben de. Öyle bir bahane... Yani. Bahaneye dönüşüyor bahane. ve bunun farkında <gülüyor> da onu tam da bunu önüne geçmeye çalışıyor. Diyor ki e, Almanlar hala daha da bunu söyleyebiliyorlar. Nazi dönemi tamamıyla olağan dışı bir barbarlık dönemiydi. Evet yapıldı bunlar. Kabul ediyoruz ama geçmişte kaldı. Ve e, hani bu... Suçluluk komplekslerimizi bizim artık yenmemiz lazım. Bu bu şekilde formüle ediliyor, ediliyor hala. ve Adorno buna çok bundan çok endişe duyuyor. Suçluluk hani sanki suç yok da sadece bir kompleksimiz var. O suçluluk kompleksimizi yenelim ee, ve hani bizim sorumluluğumuz da dedelerimiz işte dedelerimiz onların babası yapmış. Bizim bunu da sorumluluk almamız mümkün değil ee, gibi bir yere varıyor. Ee, tam da bunun önüne geçmek için aslında böyle bir karşılaştırmayı koyuyor. Yani tamam acılar karşılaştırılamaz. Acılar bireyiz, bir, bir, acıların biricikliği Birleşik. şey değil. Karşılaştırma söz konusu olamaz. Ama soykırımı ortaya çıkartan e, şartlar 20. yüzyılın başından beri var ve var olmaya da devam ediyorlar. Evet. Bu yüzden de evrensel bir e, buyrukla buna karşı çıkmak mümkün diyor. Evet, bir ara verelim, bir müzik dinleyelim sonra devam edeceğiz ee, Volkan Çıdam'la konuşmaya Adorno'nun iki makalesi ya da radyo konuşması üzerinde odaklanıyoruz bugün şimdi çalacağımız parça Thea Gilmore'dan I'm a Lonesome Hobo ben yalnız bir serseriyim I am a lonesome hobo Without family or friends Where another man's life might begin That's exactly where mine ends I have tried my hand at bribery Blackmail and deceit And I've served time for sat begging on the street Well once I was rather prosperous There was nothing I did like I had 14 caracoles Led me to my fate, oh, doomed to wander off in shame. sees I'm a lonesome hobo Bob Dylan'ın bir you şarkısının bu ünlü şarkısının yorumunu Thea Gilmore'dan dinledik Cuma'lı adamlar programındayız Açık Radyoda 94-99'da ve e, Volkan Damla Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi beraberiz e, şeyin e, Adorno'nun iki önemli makalesi üzerinde konuşuyor. De, Sizde zaten o konuda bir e, konuşma da yapmıştınız. Ondan gidiyoruz. Birisi Auschwitz'ten sonra eğitim. Öbürü de geçmişte hesaplaşmak ya da yüzleşmek diye çevrilebilecek şeyler. Ee, günümüze kadar da uzanan çok temel felsefi ve derinlikli konuları tartışmaya devam ediyoruz. <gülüyor> Demin kısmen değindiniz o konuya Kant'la olan ilişkisini makalelerde. Yani onu, onu biraz daha derinleştirelim. Tamam, Uzantısı tamam. olan bir soru soracağım. Evet. Kant'la düşüncelerine yakınlığı nedir ya da uzaklığı nedir diyeceğim. Bir de hemen e, şu soru Kant'ın ahlaki ilerlemeye ait, Hı -hı. E, ilişkin sorusuna bir yanıt mı arıyor burada? E, onu tamamlamaya mı çalışıyor Adorno? Evet. Bu ikinci soru çok zor bir soru. Evet. Ona tekrar geleceğim. Hı -hı. Ee, beni de cevaplayamadığım soru. Ee, ama sanırım burada bir rol oynuyor e, Hı -hı. yazdıklarında diye düşünüyorum. Ee, şimdiye kadar... Kant'ın kategorikal işte koşulsuz buyruğuna nasıl müdahale bulunduğuna dair hani iki müdahaleden bahsettim. Birisi ne, ne dedim işte e, somatik bir boyutu var evet. bunu söylerken bir ikincisi de e, işte bir Değilmeme. değillemeden. ...yola çıkarak şey yapıyor. Fakat... ...bu da yeterli değil. Aslında düşünürseniz... Hani ...Kant'ın categorical imperative'ini... ...uygulayan bir insan nasıl... ...soykırıma evet der ki zaten... ...dememesi lazım. Evet. Yani burada sorun... E, ...categorical imperative... ...kuşulsuz buyurun... E, ...işte araçsal... ...aklın gücüne ya da teknolojik aklın... ...gücüne karşı güçsüz kalması. Yani hiçbir şey yok. Savunma şeyi yok. Bu... E, Dolayısıyla bu güçsüzlüğe karşı bir cevap arıyor Adorno... ...ve yeniden bir, bir revizyondan daha geçiriyor aslında bu ülkeyi. Yani Kant'ın imperatifinin gerçeklik karşısındaki aciziyetinin temel nedenini... ...özneyi öncelleyen özneler arasılılığa önem vermeyişinde buluyor. Şimdi bu aslında... ...yine Kant'tan yola çıkıp Hegel'e doğru ilerleyip... ...Hegel'den Kant'ı eleştirmek olarak algılıyorum bunu. Nasıl yapıyor bunu? İşte aslında Kategorik imperatifden bahsederken... ...diyor ki... ...nasıl bahsediyor bundan? İşte bu ülkelerde diyor demokrasi yok. Ve demokrasiye yönelmiyorlar insanlar. Faşizm devam ediyor. Faşizmi oluşturan şartlar devam ediyor. Ve demokrasi sanki... işte. ...liberalizm, e, monarşi, e, komünizm gibi herhangi bir şeyden, e, yönetim biçiminden bir seçme olarak da demokrasi varmış gibi görüyorlar insanlar diyor. Bunun böyle olmaması herhangi lazım. Bir herhangi bir yönetim biçimi olarak görüyorlar. Herhangi bir yönetim biçimi olarak görüyorlar. Bunun böyle olmaması lazım diyerek aslında Kant'ın Kant'tan esinlenen bir cumhuriyetçi bir de, e, demokrasi anlayışına yöneliyor. Nedir o cumhuriyetçi demokrasi anlayışı? Bireylerin ve toplumun kendi kendini, kendi kurallarını belirleyebilmesi tamamıyla... Ee, hani ...bunlar olamıyor e, bu toplumda. Dolayısıyla bunun nedenini araştırmaya başladığında... ...birdenbire e, bize şeyleşmeden bahsediyor. <gülüyor> Ferdi İngiliz Şomuk, e, işte Lukac'ın kullandığı evet. bir kavram bu. E, hani bunu çok uzun uzadıya tartışmak mümkün değil bu programda ama... ...söylenmeye çalışılan şey nedir? Dünyaya müdahil olamıyoruz. Çünkü karşı karşıya bulunduğumuz... ...nesneler dünyasının temelinde de toplumsallığın olduğunu unutuyoruz. Toplumsallık nedir burada? Dil olabilir ya da o dünyanın zaten e, üretilmiş olması olabilir. Bunun bizim tarafından üretildiğimiz, bizim dilimiz ve bizim e, materyal e, araçlarımızla üretildiği unutulduğu zaman karşı karşıya bulunduğumuz nesneler dünyası doğal bir dünya haline dönüşüyor. Dolayısıyla o doğal dünyanın yasalarına müdahale etmek mümkün değil, dönüştürmek mümkün değil. Herkes o yasalara uymak durumunda. Nedir bu yasalar demokrasinin olmadığı bir yerde? Emir verirsin, emir alırsın. İşte bu Şeyleşmeden bahsederken Hegel'in önemli bir kavramı var tanınma kavramı. Evet. Ee, bu Ruhun, tanın fenomenolojisinde. Ruhun fenomenolojisinde geçen aynı zamanda e, şey kısmı çok daha iyi bilin. işte köle efendi yani, diyelektiği tam de, evet. o tanınma diyalektiğinin oradadır. O tanınma diyelektiğine aslında gönderme yapıyor. Bundan açık açık bahsetmiyor mu? E, şey diyor bir noktada ya bu insanlar sevemiyorlar birbirlerini diyor. Ondan sonra bunu söyledikten sonra da bir iki sayfa. Ben sevgiyi aslında Hristiyan sevgi anlamında kullanmıyorum diyerek ama çaba gösteriyor. Bir korkunç bir çaba içerisinde açıklamak için neden bahsettiğini. Aslında tanınma diyelektiğinden bahsettiğini düşünüyorum burada. Ee, varmaya çalıştığı şey e, tamam bu dünyayı kuramayacağız ama hiç olmazsa e, öyle tedbirler alalım. Öyle kurumsal tedbirler alalım ki farklılıkların eşit derecede değer gördüğü, tanındığı bir dünyaya doğru yönelelim yönel yani yönelmeye çalışalım. Soyut eşitliği hiçbir zaman savunmuyor. Farklılıkların eşit ölçüde değer gördüğü, tanındığı bir dünya tasavvuru aslında burada Adorno için. Aslında Marx için de aynı idealden söz etmek mümkün. Şeyi düşünürseniz, işte ünlü herkes emeğine, becerisine göre Hı, evet. değil, ihtiyacına de, göre evet. bir toplumda yaşamalı her birey. Dolayısıyla farklılıkların tamamıyla eşit derecede tanındığı bir toplumun e, tasavvuru ideali, toplum ideali demokrasinin ideali olmalı. E, bunu insanlara anlatabilmek lazım. Bu kurumlar kurumsallaşırsa ancak e, yeni barbarlıkların olmasını engelleyebiliriz demek istiyor Adorno. Evet, o zaman bu noktada ufacık bir... Karantez daha açmaya çalışayım. Yani demin e, biraz üzerinde konuştuğumuz benim sorum üzerine şey yani bu şirket e, kapitalizmi diyebileceğimiz neoliberalizmin e, son e, bu özellikle işte muazzam gelir dağılım eşitsizlikleriyle militarize gözleyen izleyen topluma geçiş falan... ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de hatta Fransa'da özgürlüklerin beşiği, Fransa'da da yakın bir tehlike olarak faşizmin löpenle gelmesi ihtimali işte Macaristan'da, Polonya'da evet. hatta İsveç gibi İskandinav evet. ülkelerinde ve de en önemlilerinden biri olarak tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın Donald Trump'ın kimliğinde ifade edilen çok ciddi bir yani bu Almanya, bağlarla... şeyi Almanya için de geçerli. Almanya'da da alternatif für Deutschland diye evet, bir parti var. Evet evet, yani evet onu da söyleyecektim. Onların da oyları oy oranları yüzde onları aşmış durumda. Yani üçüncü parti olma yolundalar. Çok da ilgili gelişmeler bunlar Ve yani bu faşizmin bir türlü bitmediğini düşünmekte son derece haklı olduğunu söylemek mümkün ve barbarlığa da bir, bir gıdım kaldığını söylemek mümkün ki özellikle şeyle beraber de çok dar zamanımız kaldığını düşünüyorum ben şahsen bu iklim evet. meselesiyle çünkü bunun muazzam çatışmalara yol açması Suriye'de olduğu gibi açıkça görülüyor, ispatlandı yani e, çok az zaman içinde tam bir barbarlık şeyine sürüklenmeye de yol açabilir tamamen bu bu tip faşizan e, kapitalist barbar uygulamasından dolayı olabilir. Evet yani faşizm devam ederken e, devam ediyor derken söylediği kaygıl duyduğu şey Adorno'nun bir yandan e, araçsal aklın mutlak egemenliği aslında. Aynen, o yüzden yani. de müdahalede bulunmak istiyor. Yani tekrar kategorikli imperatife bir şekilde dönmeliyiz diyor. E, bu araçsal aklın ya da teknolojinin, teknolojik aklın evrensel egemenliğini çevre e, sorunsalında da tabii düşünebiliriz. Yani bunu bir şey yapabiliyorsak yapıyoruz arkadaşım. Hiçbir etikalı, ahlaki iti prensibe ihtiyaç duymadan işte hani elimizde teknoloji var. O zaman bunu da yapabiliriz, şunu da yapabiliriz şeklinde ilerleyen bir akıl bu ve bu egemen olmuş durumda dünyayı. Sizin ikinci sorununuza aslında cevap Hı. vermek isterim. Bu Kant'ın yani cevap vermeye çalışayım. Şimdi bir şey dediğim gibi Ahlaki ilerleme ahlaki oluyor. ilerleme meselesi. Ee... Aslında ahlaki ilade liberal düşünürler, Adam Smith'te de böyle bir şey var toplumda ama buradaki tabi Adorno Kant'ı şey yapıyor. Yani liberal yani düşünürler... modern düşünürlerde diye, diye düzeltmek isterim aslında. Hı. Yani hani Marx'ta da e, ilerleme nasıl bir ilerlemeden bahsediyor. Tabii ortodoks Marksist bir açıdan yaklaştığımız zaman şey diyeceğiz işte üretim araçlarının ilerlemesi ha, ha. falan filan ama yani. Niye üretim araçlarının ilerleme şey gelişmesi iyi olsun ki onun da aslında bir ahlaki şeyi var ve daha hani başka yazlarına baktığımız zaman Marx'ın o da bir bakıma ahlaki ilerlemeden bahsediyor. Şimdi ahlaki ilerleme burada Kant için ne anlama geliyor? Ona e, bakmak lazım. E, Kant daha dikkatli eee Marx olsun, Hegel olsun ya yani bunlarla karşılaştırırsın. Çünkü Marx ve Hegel için ilerleme var bu bir fact. Yani akıl kendini ilerliyor. Evet. Ee, tarih, yasası. tarih yasası. neredeyse Hegel için de ve Marx için de. Halbuki Kant'ta bunu farz etmezsek, ahlaki ilerlemenin var olduğunu farz etmezsek... E, ...tarih bizim için anlamsızlaşacaktır. Yani bunu umut etmeliyiz diyor. Ve nedir ahlaki ilerleme Kant'a göre? Bireylerin kendi yaşamlarını, kendileri belirleyebilecekleri bir... ...Cumhuriyetler Federasyonu'na doğru yol almak... Şimdi bu düşüncesi bu Kant'ın ilerleme düşüncesi. Bu, bu yolda ilerlediğimizi düşünüyor. İlerlemek hakikaten varsa burada büyük bir haksızlık ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü geçmiş nesiller biz o cumhuriyette yaşayabilelim diye kendilerini bir bakıma feda ettiler. Ve biz o geçmiş nesillere olan borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Evet. Ne yapabiliriz? Bu sorun bir cevap da vermiyor Kant. Aslında bir apor ya. Yani hani bu... Ee, evet. Ona nasıl cevap verebilirizin bir şey yok. Sorumlu, hmm. e, o sorunla nasıl alabilirizin bir şey. Ama buradan yola çıktım düşünüyorum Adorno'nun. Yani geçmişle e, geçmişe bir borcumuz var. Bu borcumuzu nasıl düşünmeliyiz o bağlamda. Ben yani. de var. Ben de var. Aynen, aynen. Evet. Peki bir şey daha kantte bireyin özelliğinin geliştirilmesi açısından kurumlara ihtiyaç olduğu Hı. dair bir düşüncesi var. Adorno'nun paylaştığı bir düşünce mi bu? Kurumlara da kuşkuyla bakan birisi aslında Adorno. Doğru. Bu yüzden sadece kurum değil, kurum ve pratikler demek doğru. Hı. Ama bir bakıma da paylaşıyor. Yani bu makalelerde en azından söylediği şey, kendi yaşamını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilmenin ...esas olduğu cumhuriyetçi bir demokrasinin... ...propagandasını yapıyor diyebiliriz Adorno... ...burada. Ee, e, ve Bu yüzden de... belirli pratiklerin... E, to ...topluma yerleşmesi lazım. Buradan şeye geçebiliriz. Bu... ...yüzleşmenin ne anlama geldiğini... ...aslında Adorno için... E, ...bunu bir pratik... ...olarak tarif ediyorum. Praksis... E, ...yani Aristo'nun... ...praksis kavramını kullanarak... ...bir hedef değil... E, e, yüzleşme e, yüzleşme sürdürüldüğü yani bu pratik sürdürüldüğü ölçüde var olan bir şey şey gibi Aristo'nun klasik örneği şeydir işte flüt çaldığın sürece e, müzik vardır bu müzik bir pratiktir bu bağlamda yani flütün, flütü çalmayı durdurduğun anda o pratik biter Hı -hı. E, aynı şekilde yüzleşmeyi de böyle algılamamız gerekiyor diyor yani bu pratikler sürdürüldüğü sürece yüzleşiyoruz, sürdürülmediği nokta faşizm geri dönecektir çok temel tayin edici bir evet. gözlem herhalde değil mi evet. bir bir müzik arası daha verelim izin verirseniz 16 horsepower'dan dinleyeceğimiz I seen what I saw adlı parçayı dinliyoruz şimdi I've seen what I saw. Sixteen horsepower'dan dinlediğimiz, dinlemekte olduğumuz bir parçaydı. cumalı Adamlar programındasınız. Açık Radyo'nun bu programında. Biz de e, bugün Volkan Çıdam'la beraberiz. Boğaziçi Üniversitesi'nden ve e, Adorno konuşmaya devam ediyoruz. Önemli de bir konferans vardı. Onu da belki sonunda e, programın e, mutlaka e, bir... Hatırlata hatırlatmasında yapalım. Evet. Ee, belki konferansın tebliğleri de yayımlanır bilmiyorum ama ee, bunun için çabamız var. Evet. Ee, i̇nşallah şey yapmaya çalışacağız. Ee, sanırım siz... ee, Şimdi ben e, bir soru sorayım. Ee, daha bir şey de e, söyleyeyim. Adon evet. o kadar bireyi önemsiyor ki tekili. Evet. Holocaust'un bir özelliği ne olay? Karşı çıktı bir şeyi. ...korkunç gördüğü bir şey insanların tekil ölüm deneyimini tek başlarına yaşayamadıklarını yani, evet. toplu ölümlere karşı çıkıyor. Ölüm deneyimi çok benzersiz. insan bir defa başına gelebilen bir şey. Onu bir birey olarak yaşamamalarından da yakınıyor. İkincisi siz o somatik olarak da karşı evet. çıktığını söylemiştiniz. Bedensel bir deneyim olarak da. Tabii çalıştırılmak, bedenlerin böyle bir deri bir kemik kalmaları o da bir başka şey. Bir, birkaç kez... ...cumhuriyetçi olduğunu söylediniz galiba. Siz yanlış anlamadıysam Adorno. Evet. Adorno, Arendt gibi mi? Anayasal cumhuriyetçi <gülüyor> mi? Ya da bir de Radikal Spinoza'dan... ...yola çıkarak başka bir cumhuriyetçilik... ...öneren son zamanlarda, Hart ve Negri gibi. Onların ikine benziyor mu? Yoksa ayrışıyor mu onların Ne Ya da nereye ne ayrışıyor? Yani burada e, spesifik Onun, olarak... Arent'e... Evet spesifik olarak Arent'e e, referansı vermek istemedim. Arent ile evet. Adorno'nun çok büyük tartışmaları var. Evet. E, yani Adorno'ya göre Arent işte muhafazakar evet. bir, bir e, karşı kamptan birisi. E, fakat yani cumhuriyetçilik dediğim şey e, aslında Kant'a dayanıyor. Kant'ın republikanizmi. Evet. E, ve... Burada neyi önemsiyoruz? İşte bir çalışan, işleyen büyük bir kamusal alan. O kamusal olan da meselelerin tartışılabildiği ve bu tartışmalar sayesinde insanların kendi yaşamlarını, kendileri hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak belirleyebildiği bir toplum tahayyülü. Yani demokrasi olacaksa ancak bu şekilde olmalı tasavvuru. Bunun dışında hani Arendt'le tartışmalarını ya da spin onu bilemeyeceğim. Tam bu noktada da şeyi de sormak belki akla gelebilir. Yani Kant'ın aynı zamanda bu tarif edilen şeyi uluslararası global Tabii. toplum içinde geçerli aslında. Evet. Yani dünya barışı için ebedi deneme ebedi barış için denemesinde de evet, evet. yani Birleşmiş Millet yani bu tip global kuruluşların da bir kökenini bulmak mümkün galiba. Evet Hatır. yani o yüzden de demin söylediğim gibi ilerleme evet. tasavvurunda evet. var olan şey bir Cumhuriyetler Federasyonu Kant. Evet. Barış içinde yaşayan evet. barış içinde yaşayan ve her evet. toplumun kendi kaderini kendisi belirlemediği. Kozmopolit bir Kant var. Aynen. Aynen. İşte bu, bunun bu idealin devam ettirilmesi ama ilginç olan yani bütün bunları aslında Adorno Korkunç bir şekilde eleştiriyor bunlar. Olmaz bunlar. Şey. <gülüyor> Ama bu iki makalesine ne olur bunlara geri dönelim der gibi neredeyse. Çok acayip evet. İlginç. O yüzden çok ilginç bu makaleler. Bir başka ilginç da bunu not etmek isterim. Adorno bu noktadan çok eleştiriliyor. Burada failin perspektifinden anlatıyor ne yapılması gerektiğini. Dikkat ederseniz işte Yahudilerin talepleri nedir bunu hiç tartışmaya açmıyor bile. Hani kurbanın perspektifi yok burada bu iki makaledi ise kurbanların taleplerinden bağımsız olarak ne yapmalıyız gibi bir şey söz konusu. Ve failler ne yapmalı sorusuna cevap veriyor. Yani eleştirileri anlayabiliyorum evet. ama e, hani derdi bu değil. Evet. E, bunu da herhalde yapabilecek tek insan yani e, yine Yahudi olmasından evet. da kaynaklı olarak bunu yapabiliyor. Yani herhangi birisi e, yine Holocaust ya da çalışmalarında bunu söylediği zaman sen işte fail perspektifini aldın. Ne olacak kurbanların sesi, onların evet. niye duymuyorsun diyebilir. O yüzden de ince değil, tehlikeli bir yerde duruyor de demek lazım Adorno. Cesur. Evet. E peki bir şey daha. E, ...Holikost'un öncesiz ...Holikost ve... ya Holocaust benzersiz ama e, soy kırımlar e, öncesiz ve sonrasız olmadı. Daha sonra da olabilir. Hatta burada Ruanda'yı öngörmüş gibi bir hali var <gülüyor> ve daha başkalarına, yani eski gözlerdeki evet. kıyımlar. Gibi 20. yüzyıldım bir tür e, soy kırmları gibi olduğunu söylüyor. Demin kısmen cevapladınız siz, bunu biraz daha derinleştirmenizi evet. için Neye dayanıyor burada? Yani bu, bu böyle çok iddia ve yanlış da tarihin de yalan yanlışlamadı bir iddia. Ee, soykırımlar oldu, olması da muhtemel. Ne yazık ki muhtemel evet. yani. Ama ee, onun neye dayanıyor bu, bu iddiasına? E, demin de yani söylediğim gibi, faşizmin bittiğini düşünmüyor. Ee, faşizmin e, Hitler rejimiyle de ortaya evet. çıktığını düşünmüyor. Bu akıl, araçsal aklın evet. giderek 20. yüzyılda e, dünyaya egemen olmasıyla ilintili bir şey. Şey pardon hmm. sözünüzü otoriter kişilikle de ilişkili mi? Otoriter yani? kişilikle de ilişkili elbette. E, otoriter kişiliğin bu araçsal evet. aklın egemenliğiyle beraber ortaya yani çıktığını. Kapitalizmin e, yarattığı bir e, özne, bir insan tipi. E, evet. E, çok teşekkür ederim ondan bahsettiğiniz için. Bu otoriter kişilik e, işte tam da otoriter kişilikten bahsediyor. İnsanlar birbirlerini sevemiyorlar evet. der e, çünkü e, emir alıp verme üzerine kurulu bir dünya içerisinde e, nesnelerle ilişkiler üzerinden kuruldu. O nesnelerle ilişkilerin halbuki toplumsallıkla kurulduğunu göremiyor insanlar. E, ve o yüzden de herkes bir otoriter kişiliğe sahip. Ve otoriter kişilik içerisinde de... E, ...yalnızlaştırılıyorlar. Burada Monad'lardan bahsediyor Adorno. O da ilginçtir o Leibniz'e gönderme evet. yaparak. E, bence Marx'ın da bahsettiği bir şey. E, bu fetiş, of, evet. e, şey, evet. fetiş karakterinde metaların fetiş karakterinden evet. bahsederken toplumsal sosyalleşme öyle bir sosyalleşme ki... Ya da metaların kendi arasındaki sosyalleşmeden bahsediyor Marx paradoks olarak öyle bir sosyalleşme ki bunlar monatlar arasındaki ilişkiye benziyor. Nedir monatlar arasındaki ilişki? Birbirimizle doğrudan bir ilişkiye sahip değiliz. Birbirimizi para dolayımı ya da tanrı dolayımıyla ancak etkiliyoruz gibi bir iddia var. Bu yalnızlaşmayla otoriter kişilik arasında bir bağlantı söz konusu. Evet şimdi belki televizyon ekranları ve reklam kuşaklarıyla da büsbütün belirginleşen bir şey olabilir. Ben bu noktada bir de şeyi sormak istiyordum. Yani özellikle bu Darwin'in de insanın türü işinde... Lisanne Topmen'de belirli kıldığı bu empati meselesi. Yani empati kurmayan toplumlar hayvanlar da o, hayvan toplumları için de geçerli olduğunu söylüyor hatta. Hı -hı. Ve özellikle de insanlar için ayakta kalamazlar diyor. Şimdi bu otoriter kişilik baskın olunca herkesin birer otoriter kişiliğiyle bu ayrışmada da empatinin iyiden iyi ortadan kalktığının epey belirtisi var. Hem dünyada hem de özellikle son zamanlarda Türkiye'de de net olarak gördüğümüz bir şey. Hiç bu, bu gibi bir konudan bahsediyor mu Adorno? Ben okumadığım için. Tabii Bildiğim kadarıyla güzel. ben de bahsetmiyor. Empati konusu ...biraz tehlikeli olabilecek bir konu... ...çünkü o zaman şeyden çıkıyorsunuz... ...akıl felsefesinden çıkmaya başlıyorsunuz... Evet. ...o yüzden Adorno bundan çok bahsetmek ister mi... ...mesela Hume'un felsefesinde var... Evet, ...hume'da e, var... E, ...bundan çok bahsetmek ister mi emin değilim... E, o, yüzden de sev... evet, yani, ...O yüzden de sevgiden bahsediyor... ...ve sevgi e, yine aslında... project ettiğimiz bir şey... ...yani bir, birisine ya da bir şeye yönelik bir şey... Sevgiden bahsediyor ama empatiden bahsetmiyor sanırsam bilemiyorum. Evet. Bu başka bir araştırma konusu olabilir bu. <gülüyor> evet yani son zamanlarda bu beyin görüntüleme teknikleriyle evet. bayağı ciddi bir şekilde doğrulandığını sanıyorum ben de bu empati hayvanlarda filan da. Dolayısıyla toplumları bekleyen çok ciddi bir tehlike bu. Yani, yani tabii yani, bu, yani. bu şekilde görmek mümkün. Yazdığı dönemi göz önünde bulundurmak evet, lazım evet. Adorno'nun. O dönemde bu tür bir, e, bir kavramdan yola çıkanlar daha irasyonel bir felsefeye yöneliyorlar ve o yüzden hani o konularda çok Te, dikkatli. Te, dikkatli evet. Darwin ee, tabi sempatik diyor. O zamanlar empatik kelimesi <gülüyor> daha gelişmemiş. Ama <gülüyor> evet. empati kastetti. Evet. Otoriter kişiliği aslında evet. eğitimde aileden başlayan okullarda başlayan hep, hep hepler Hitler böyle Eline fırsat geçtiğinde başkalarına buyurga karşı buyurgan evet. olacak, emredecek, acil ızdırap çektirecek. İnsan tipi yaratıyor. Eğitim, e, onu da eleştirisi Hor Horkheimer mesela eleştirel felsefe de, toplanan o yazılarında var Eğitim sistemini eleştirir. E, tabii, e, yani bu, buradan e, Freud'dan evet. da yararlanıyorlar. Evet. Ama günümüz şartlarında Freud'dan o şekilde yararlanmak ne kadar doğru onu bilemiyorum. Ama mesela e, hatırladığım Minima Moralya'dan söylediği şeylerden birisi... Ee, bu çocuklar ...odyopus kompleksini yaşayamıyorlar. yaşamadıkları için zaten böyle bir otoriter kişiliği sahipler <gülüyor> çünkü babalarından çok e, otorite sahibiler evet. ee, neye uymaları gerektiğini biliyorlar ve işte emir yani isyan etmeyi bilmiyorlar bu çocuklar evet. gibi bir şeyden bahsediyor ama yani bunlar biraz tabii günümüz bir şey, psikolo evet. yani psikologlarıyla konuştuğumuz zaman bize kızıyorlar bu tür şeyler evet, evet. çok zamanımız çok azdı evet. evet. son soruya Evet. Bu geçmişte hesaplaşmanın Adorno için bir toplumsal praksis olduğunu söylemişsiniz. Bunu bir açalım ve programımızda noktalanacak. Yani. Evet, demin de söylemeye çalıştığım gibi bu sürekli kılınması gereken, o yüzden de kurumsallaşması gereken pratikler. Yani bir defa evet biz soykırımı tanıdık deyip o yüzden de rahat edebiliriz diyemeyeceğimiz. Bunun hatta ritüelleşmesi gereken bunlar yaşandı sürekli konu ettiğimiz bir pratiğe dönüşmeli çünkü bu pratik durduğu anda dediğim gibi flüt çalmak durduğu anda tekrar faşizmin şartları oluşuyor tekrar aynı tehlikeyle karşı karşıyayız o yüzden bu bir praksis yani karşı olmak ve yani sürekli sürdürülmesi konu edilmesi evet, gereken bir konu çok hayati önemi var Peki o zaman bitirirken bir de e, şu pro, e, konferanstan da bir, evet, e, bu, birazcık bahseder misiniz lütfen? Te, teşekkür ederim. Bu e, bizim eleştirel e, teori konferansımız. E, birincisini yaptık, ikincisini yapmayı umuyorduk. E, ama yapabilecek evet. miyiz bilemiyoruz bu şartlar altında. İkincisi olursa Hannah Arendt ve eleştirel teori olacak. Burada Adorno'ya Hannah Arendt'in eleştirilerine o zaman tartışabileceğiz. Ee, şu anda yani bu dönem bu sene e, yaptığımız kadarıyla Zeynep Gambetti Boğaziçi Üniversitesi'nden ve e, Oldenburg Üniversitesi'nden Philip Hoch ile benim, e, Almanya'dan bir arkadaşım beraber e, düzenledik. E, eğer Türkiye'de düzenleyemezsek Oldenburg'da düzenleyeceğiz gibi görünüyor evet. şu evet. an şartlarında. Şimdi ee, ilki nasıl ilgiyle karşılandı? Birazcık da ondan da ee, bir iki kelimeyle bahsedilir misiniz? Ben çok memnun kaldım öyle diyeyim. Yani sadece düzenleyiciler arasında olduğumdan e, söylemiyorum bunu. Çünkü e, Türkiye'ye geldiğimden beri ki 4-5 sene oldu en fazla. Gözlemlediğim bir şey bu çok ünlü e, şeylerin, felsefecilerin, siyaset bilimcilerin Türkiye'ye geldikleri zaman böyle biraz daha... Hafif bir evet. sunum yapıp Öyle mi? Ha. gitmeleriyle karşılaşıyorduk. Bonpour L'Orient gibi. <gülüyor> e, fakat böyle olmadı. Öyle olmadığı gibi yani hani ilk sunum çok şeydi. E, ağır e, içerikli bir sunum olunca diğer şeylerinde de Diğer sunum yapacak insanların da. ...çalışmam lazım, ben şimdi gidiyorum... ...konuşamayacağım sizinle... <gülüyor> ...hatta odamın anahtarını istedimler falan... ...yani şey... Tabii yarı e, tatil modundan... Yarı çıktı. tatil modundan <gülüyor> anında çıktı ve... ...bütün katılımcılar hakikaten şeylere geldiler... ...diğer sunumlara geldiler... ...katkılarını buldu... Yani ...normalde bu keynote speaker dediğimiz insanlar... ...sunumlarını yapar ondan sonra İstanbul'u gezmeye giderler... Evet, ee, ha, ...öyle olmadı... ...o yüzden de çok mutlu olduk... ...bu çok önemli bir şey... Evet Volkanatçı'dan çok teşekkür ederiz bizimle beraber olduğunuz için. Ee, ayrıca da eşinize de buradan tekrar günaydın diyelim. Olga, Selin, Gülber değil mi? Hünler. Hünler. Hünler. Hünler. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi için. Evet bitirirken de e, Horses Head atın başı adlı parçayı dinleyeceğiz. 16 Horsepower'dan. Hepinize günaydın. sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun.